Eşlerine zahar yaparak onlardan ayrılmaya kalkıp da sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temastan önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. İşte size emredilen budur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Buna imkan bulamayan kimse temaslarından önce iki ay ara vermek sizin oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurmalıdır. Bu hükümler.